Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve ve selamü ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim Rabbimin lütfuyla yine beraberiz bir sohbette. Bir... Cenab-ı Hak Hazretleri sohbetimizi rızasına uygun kılsın ve de söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etme şerefini bizlere bahşetsin inşallah. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyor ve Cenabı Hazretlerinden sıhhat, afiyet, saadet ve selametler niyaz ediyorum. Yine sözümün başında Rabbime, Allahıma hesapsız, nihayetsiz hamd ve senalarda bulunuyor. Bahşettiği nimetlere şükrediyor. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine sayısız salat ve selamımı hem sizin için hem kendim için arz ediyorum. Mübarek günlerdeyiz. Güzel günlerdeyiz değerli kardeşlerim ve Ramazan'a doğru yaklaşıyoruz. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, afiyetle Ramazan oruçlarımızı tutmayı, Ramazan'a sağlıkla kavuşmayı nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz üç hafta peş peşe cennet konusunu işledik. Yani böyle cennete hayran olduk artık. Hani bıraksalar da gitsek... Denilecek hale geldi elhamdülillah. Ama şu bir hakikat, cenneti kazanmanın yolu da dünyadan geçiyor. Burada kazanılıyor cennet. Onun için buraya değer vermek lazım. Veya buraya hakkını vermek. Yani dünyaya, hayata, ömre hakkını vermek lazım. Dikkatli olmak lazım. Zaten bunun için sohbet ediyoruz değerli kardeşlerim. Becerebilsek de Söylediklerimizle amel edebilsek, dinlediklerimizle amel edebilsek, şu üç günlük dünyayı, hani mütefekkirlerimizin tabiriyle bir kibrit alevi kadar olan dünyayı Allah'a kullukla geçirebilsek, sonra da inşallah cennetlerde, nimetlerde, cemali ilahinin karşısında Rabbimizin lütuflarıyla, keremleriyle, ihsanlarıyla geçirsek. İnşallah, umuyorum ki, Rabbim bizi mahrum etmeyecek değerli kardeşlerim. Biz aciz halimizle, noksan halimizle, zayıf halimizle ona kul olmaya çalışıyoruz. Ona kul olmaya çalışan kullarına, güzel kul olmaya gayret eden kullarına, o nihayetsiz gücüyle, sonsuz rahmetiyle, sınırsız merhametiyle Rabbimiz ne yapar, nasıl muamele eder dersiniz? Yeter ki biz kul cool olmaya çalışalım. O cennete giden trene bir binelim büyüklerimizin tabiriyle. Yeter ki o yolda olalım hani karınca misali. O yolda varamasam da hedefe o yolda ölürüm hiç olmasa demiş ya. O yolda olalım yeter ki. Bumuyorum ki Cenab-ı Hak Hazretleri lütuflarıyla muamelelerde bulunacak değerli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde Rabbim nasip ederse hani cennetlerden bahsettik. Cennetlerin şöyle arazilerine baktık, nehirlerine baktık, ağaçlarına baktık, nimetlere baktık, hurilere baktık değil mi? Oradaki muhteşem nimetleri gördük. Hakikaten cennetlik olmak için çalışmak lazım dedik. Böylece de karar veriyoruz değerli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimde de eğer Rabbim nasip ederse gelecek haftaki sohbetimde de birkaç ayeti kerime ve hadisi şerif alarak o cennete nasıl gideriz? O cennetteki veya o cennete giden yoldaki daha doğrusu trafik işaretleri nasıldır? Bizi nasıl yönlendiriyor Rabbimiz? Nasıl olmamızı istiyor? Nasıl davranalım? Nasıl yaşayalım? Şu hayatı nasıl geçirelim ki sonu işin cennet olsun? Cennet olsun. Onun için sözü fazla uzatmadan zamanımızda bugün biraz dar. Kardeşlerimizin programları var. Değerli kardeşlerim sözü fazla uzatmadan Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz. Bugün Sizinle beraber inşallahü rahman Ra'd suresinden 19. ayet-i kerimeden başlayacağız. Şöyle 3-5 ayet beraberce alma gayret edeceğiz inşallahü rahman. Değerli kardeşlerim Rabbimiz Ra'd suresinde 19. ayetten dediğim gibi başlıyoruz. Buyuruyorlar ki Sembillah E famen ya'lemu enma unzile unzile ileyke min rabbikal hak. Kemen huve ahma. Muhammed'im, sana Rabb'ından indirilen şeylerin hak olduğunu, gerçek olduğunu bilenle, ikrar edenle, onları hak olarak, onları gerçek olarak, onları hakikat olarak kabul edip inananla, kör olan hiçbir olur mu? Yani inananla, Allah'a kul olanla, Kur'an-ı Kerim'i bütün varlığıyla kabul edip, ona tabi olanla, Kör olan, hakikatleri görmeyen, gerçekleri görmeyen hiçbir olur mu? Tabii değerli kardeşlerim, buradaki körlükten kasıt, müfessirlerimiz de öyle söylüyorlar. Buradaki körlükten kasıt, kalp körlüğü, gönül gözünün körlüğü. Maddi alemdeki, Rabbim vermesin cümlemizi, muhafaza buyursun. Madde gözünün körlüğü tabi insan için büyük bir yani görmemezlik büyük bir mahrumiyet ama değerli kardeşlerim asıl tehlikeli olan, asıl korkunç olan kalpteki körlük. Yani mesela gözleri görmediği halde bazı işlerde çalışabilen, birçok işini çok rahatlıkla görebilen hatta içlerinde çok mükemmel hafız, hafız olan, alim olan insanlar var. Büyük insanlar var. İmamı Şatibi'nin gözlerinin görmediği söylenilir ki, büyük alimlerden biridir. Bize bıraktığı eserler, hala bugün elimizden düşüremediğimiz eserlerdir değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi öyleyse dua ediyoruz. Cümlemizi ve bütün din kardeşlerimizi, gönül gözünün körlüğünden, kalp körlüğünden muhafaza etsin. Rabbim gönül gözümüzü gerçeklere, Hakikatlere, İslam'a ve Kur'an'a açmayı nasip etsin cümlemize inşallah. i̇nşallah. Muhammed'im sana Rabb'ından indirilenin hak olduğunu bilen, kabul eden bu gerçeklere teslim olanla kör olan hiçbir olur mu? Denilmiş denilmiştir ki bazı tefsirlerimize böyle rivayetler var değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimede hakkı kabul eden, gerçeği kabul eden e, Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz hazretleri Kör diye bahsedilen ise Ebu Cehil'dir. Siz bunu isterseniz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın fertleriyle Ebu Cehil deyin veya benzerleri deyin. Hazreti Ömer'le Hazreti Osman'la Hazreti Ali ile sahabeden bütün bütün inanan büyüklerimiz veya inanan müminlerle inanmayanlar tasdik etmeyenler. Rabbimiz mesel veriyor, örnek veriyor veya hutta bize bize dikkatleri çekiyor, intibaha getiriyor ve bir mesel ile bu ikisi bir olmaz, aklınızı başınıza alın demek istiyor. Ve zaten ayet-i kerime de böyle devam ediyor. İnnema o ulul elbab. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Bu hakikati, bu gerçeği, körle görenin, hakikati kabul edenle etmeyenin bir olmadığını, olmayacağını, olamayacağını, ancak akıl sahipleri anlar diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Rabbim bizi, o akıl sahiplerinden eylesin. Aklı kendisine yar olanlardan eylesin. Aklını Allah'a kullukta kullananlardan eylesin Rabbimiz. Hani diğer ayeti kerimede de var ya, estağfirullah. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ashab ashabu cennet ile, cennetlikler ile, cehennemlikler asla bir olmaz buyuruyor ya Rabbimiz. Asıl bunu yarın Beraberce cennette göreceğiz inşallah. Anlattım. Cennetlikler cennete. Allah korusun cehennemlikler de cehenneme gidecekler. Ve aralarında tabii söyleyemediğimiz birçok şey var. Onlara zaman zaman temas edeceğiz inşallah. Mesela cennetliklerin cennetin cennete giderken, sıratın üzerinden geçerken bir halleri var. Cehennemliklerin onlara bir ricası var. Zaman zaman söylüyoruz, arz ediyoruz. Onlar, onlar hakikaten hoş hatıralar, güzel şeyler. Onları da aktaracağız inşallahurrahman. Ama bugün dediğim gibi sözü fazla uzatmadan ana konumuza dönüyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri bunu ancak akıl sahipleri anlar dedikten sonra akıl sahipleri kimlerdir bize onu aktarıyor, bize onu anlatıyor. Yani akıllı insan acaba çok para kazanan insan mı? Akıllı olan insan acaba mevki, makamı, şöhreti çok olan insan mı? Başkalarını ticarette böyle alt eden insan mı acaba? Kim, kim akıl sahibi? Yani nasıl olalım ki biz İslam'a göre, Kur'an'a göre Cenab-ı Hak Hazretlerinin katında akıl sahibi olalım? Akıllı insan densin bize. Nasıl yaşayalım, nasıl davranalım? Akıl değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi. Cenab-ı Hak Hazretlerinin bir insana bahşettiği en muhteşem nimetlerden biri. En büyük nimetlerden biri. Teklif de akla zaten. Yani hani sahabeden bir zatın sözüdür. Kivamul mer'i akluhu men la aklelehu la dinele. Kişinin Abdullah İbni Mesud veya Enes İbni Malik radıyallahu anh sözü olabilir. Kişinin olgunluğu kemali aklı iledir diye buyuruluyor aklı olmayanın da dini yoktur. Yani aklı olmayana namaz farz değil, oruç farz değil, zekatla mükellef değil, hacca gitmesi şart değil. Değil mi efendim? Akıl çok büyük bir nimet ama akıllı olmanın tezahürü ne? Yani kime biz akıllı diyeceğiz? Rabbimiz onları bize tadad ediyor, tasnif ediyor, akıllı olanları sayıyor. Beraberce bakacağız inşallah. Rahman kim? Hani dedim ya işin sonunda gene cennet var bugün Allah'ın inayetiyle bu bu sohbeti iyi dinleyelim. Biz de bu akıllılardan olmaya çalışalım. Bu akıllıca davranış bizi sonunda cennete götürecek göreceksiniz bakın. Sohbetin sonunda yine cennette olacağız. Yine cennette cenabı gazetlerinin Hak Hazretlerinin cemalinin karşısında birleşeceğiz inşallahı rahman. Ama tabi tabi o şartları yerine getirmek şartıyla. Kaydıyla. Rabbimiz buyuruyorlar. Kimdir o akıl sahipleri? Ellezine. Erbabının malumu. Cenab-ı Hak orada innema yetedekkeru ullil elbab dedikten sonra ismi mevsul ile onları sayıyor. Onlar öyle kişilerdir ki, o kimselerdir ki onlar. Ellezine bi bi'ahdillah. Allah'u Zülcelal Hazretleri'nin ahdini yerine getirenler. Yani kul olan. Bizim Rabbimize verdiğimiz bir ahit mi var? Evet. Cenab-ı Hak Hazretlerinin bizi yaratması boşuna mı? Haşa. İnsan gibi kıymetli bir varlık, değerli bir varlık, mükerrem varlık, muhteşem varlık boşuna yaratılmış olabilir mi? Yani sadece insan dünyada üç gününü böyle geçirecek, hani gününü gün edecek, keyfini çatacak, ondan sonra da ölecek ve yok olup gidecek öyle mi? Olmaz. Bu insanın vakarına ve onuruna asla yakışmaz. İnsan Cenab-ı Hak Hazretleri'nin yüce zatını bilmesi için yarattığı özel bir varlık, hususi bir varlık, onun için onun yaratılışında da bir ayrı hikmet var. Sonra zaten Cenab-ı Hak Hazretleri değerli kardeşlerim bunu kendisi açıkça ortaya koyuyorlar. وَمَا خَلَقْتُ insa وَالْاِنْسَ li لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattım diye buyuruyor Rabbimiz. İnsanın ibadet etmesi lazım. Mevlasına, Rabb'ına, Allahu Zülcelal Hazretlerine verdiği bir ahit var. Rabbim bizi o ahit üzere kılsın inşallah. O ahitten taviz vermeyenlerden eylesin. Tamam mı? Peki bu ahit nedir acaba? Müfessirlerimiz demişler ki Allah'a kulluktur bu. Veya Cenab-ı Hak Hazretlerinin Farz kıldığı şeyler veya haramlar. Yani farzların mutlaka yapılması haramlardan da sakılması. Cenab-ı Hak gazetelerinin bizden aldığı ahit bu. Sonra misaktan da bahsedecek Cenab-ı Hak Rabbimiz biraz sonra. Yani bütün emir ve nehiler, kulluk adına yapılması gereken her şey. Tabi mümin, müslüman, tesadüfi bir insan değil değerli kardeş. müslüman hayatına İslam'a göre yön veren insandır. Elbette attığı her adımı kontrol etmek mecburiyeti vardır Müslümanın ve de hayatının her safhasında Müslümanca yaşamak mecburiyetinde olduğunu unutmamalıdır. Evinde öyle, çarşısında öyle. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz hacı Ve vallahi samimiyetle söylüyorum değerli kardeşlerim, Rabbim bizi mahcup etmesin. Şu yaptığımız sohbetlerden de en çok kendimiz istifade ediyoruz, kendimize nasihat ediyoruz, kendimize, kendimize yol gösteriyoruz. Aklını başına al, cemaatine, dostlarına, kardeşlerine söylüyorsun, eğer sen amel etmezsen, sen yapmazsan, sen işlemezsen adam olmazsın diyoruz kendimize. Rabbim size söyleyip de kendini unutanlardan, hani lime tekulûne mâ la tefعلun. yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz? basitliğine düşenlerden yani söyleyip de yapmayanlar olma tehlikesinden ve basitliğinden bizleri bütün din kardeşlerimizi muhafaza buyursun. Rabbim sözün başında yaptığım duayı bir daha tekrar ediyorum. Söylediklerimizle ve işittiklerimizle amel etmeyi bize nasip etsin. Yoksa yoksa işin tadı olmaz değerli kardeşlerim. Boşa gider insan hem de büyük bir vebal altına gireriz. Allah korusun. Rabbimize iltica ediyoruz ki bizi yüce zatına layık kul eylesin, Habibine layık, Resulullah'a layık ümmet eylesin inşallah. Ve devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Sonra o akıl sahipleri, akıllı olan insanlar kimlerdir onlar? يُفُونَ bir اللّٰهِ Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْتَاقِ Misakı da yani Cenab-ı Hak Hazretlerine verdikleri sözü de bozmayanlar. Nedir o verdiğimiz söz? Hani Rabbimiz ruhlar aleminde bize sormuştu elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar bütün ruhlar mecburen kalû velâ evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Daha madde yaratılmamış, cesetler yaratılmamış, bedenler yok sadece ruhlar aleminde değerli kardeşlerim. Hani bu bize küçüklüğümüz öğretilmiştir biliyorsunuz. Sen ne zamandan beridir Müslümansın sorulur. Kalu beladan beridir Müslümanın. Ne demek? Yani Allah'u zülcelal Hazretlerinin o sorusuna evet dediğim zamandan beridir ben Müslümanım, müminim. İşte o ahde sahip çıkmak. O ahde sahip olmak. O ahdi yerine getirmek. Rabbimize, Allah'ımıza sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi dedik. Ona sahip olmak. Sahabe-i kiram efendilerimiz böyle Resulullah'a söz veriyorlardı ayrıca, değerli kardeşlerim. Sonra biz hepimiz, hepimiz bütün inananlar, bütün bütün ruhlar vaktiyle Rabbimize bir söz vermişiz. Rahman o sözün üzerinde duracağız. Bütün gayretimiz, bütün himmetimiz, bütün çalışmamız bu noktada, bu çizgide, bu yolda olacak Allah'ın izniyle. O akıl sahipleri Allah-u Zülcelal Hazretlerinin ahdini yerine getirenler buyuruyordu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir de bir de Rablerine verdikleri sözü bozmayanlardır. Tabii bu söz bu ahit biraz evvel arz ettim. Bir yönüyle o kalu beladaki evet sen bizim Rabbimizsin. Yani biz de senin kulunuz ya Rabbi ahidedir. Ayrıca biz birçok şeyde Rabbimize ahit vermişiz. Dürüst olacağı Rabbimizin emirlerini yerine getireceğiz. Haramlardan sakınacağız. Yani Sahabe-i kiram efendilerimiz böyle zaman zaman aleyhissalatu vesselama söz veriyorlardı. Biatleşirken, beyatleşirken, biat ederken aleyhissalatu vesselama söz veriyorlardı. Sahabeden bir zat, mesela bunlardan biri şöyle tatlı bir hatıra. Biz 8-9 kişi civarındaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz verdik. Ahitte bulunduk. Allah'ın Resulü bizden ahit aldılar. Sahabeden bir zat sordu, ya Resulallah biz size itaat edeceğimize dair ahit veriyoruz. Senin yolundan ayrılmayacağız. Sizin yolunuzu takip edeceğiz ama neler konusunda dikkatli olalım ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyurdular ki Allah'a kul olun, ona şirk koşmayın. Mesela beş vakit namazınızı en mükemmel şekliyle kılın. Allah'ın emirlerini dinleyin, işitin. Ve de itaat edin. Sonra hiç kimseden, Allah'tan başka kimseden de bir şey istemeyin buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi şerifin şerhinde üstadlarımız diyorlar ki o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz veren insanlar o sahabe-i kiram dünyalık hiçbir şeyde kimseye bir yük getirmediler. Kimseye külfet olmadılar. Hatta ben görmüştüm diyor birinin bir gün kamçısı düşmüştü atın üzerindeyken yanında bir arkadaşı vardı. Ondan istemedi indi, kamçısını aldı, atına tekrar bindi. O dedi ki: "Benden isteseydin veri verirdim. Hayır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz verdim. Kimseden bir şey istemeyeceğim. Bütün derdimizi, bütün sıkıntımızı, bütün çilemizi Allah'a havale etmek" Sonra da dünyalık meselelerde de insanlara muhtaç olmamaya çalışmak. Değerli kardeşlerim, tabii bu belki bizim dikkat edemeyeceğimiz bir konu. Biz yerine göre evde çoluk çocuktan su isteriz, şunu yapıver deriz, bunu yapıver deriz. Eşlerimize külfetimiz olur, anne ve babamıza bazı ricalarımız olur, şunlar olur, bunlar olur. Efendim belki, belki... Biz bu çizgiyi tutturamayabiliriz ama şunu söyleyeyim, azaltmaya çalışalım. Kendi işimizi kendimiz görmeye gayret edelim. Bu büyüklerin ahlakıymış, bunu bilelim değerli kardeşler. Tefsirlerimizde mesela i̇mam Kurtu Kurtubi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirinde şöyle bir latife anlatıyor. Büyük müfessir aktarıyor, ben de size aktarayım. Seleften Ebu Hamza el-Horasani diye bir zat varmış. Bu hadisi şerifi duyuyor. Bu ayeti kerimeyi okuyor. Sahabe-i ikram efendilerimizin bu tavırlarını yani kimseden kamçı bile istememek tavrını görünce o da kendi kendine söz veriyor. Bundan sonra hiç kimseden bir şey istemeyeceğim. Hazret i̇mam Kurtu Kurtubi Hazretler o büyük müfessir aktarıyor. Şam'dan hac etmek için çıktı. Yolda giderlerken diyor bir ihtiyacı için arkadaşlarından ayrıldı biraz. Gecenin karanlığıydı. Arkadaşları biraz fazla uzaklaşmışlar, şu tarafta mı, bu tarafta mı arkadaşlar derken çöl yolculuğu tabii, şimdiki gibi yol yok, ellerinde demek ki ışıkla fener falan da yok o günün dünyasından. O arkadaşlarını ararken bir kuyuya düşüyor, kör bir kuyuya düşüyor. Sesleneyim beni buradan alsınlar ama diyor ben söz verdim, kimseden bir şey istemeyeceğim. Öyleyse sözünde dur. Arkadaşları da başka yerlerde bunu arıyorlar, ümidi kesiyorlar, onlar yollarına devam ediyorlar. Aradan zaman geçmiş, oradan geçen başka bir kafile bu çukuru görüyor. Ve diyorlar ki, eyvah burada bir çukur var, burada bir kuyu var. İnsanlar, hayvanlar düşebilir, zarar verebilir, karanlıkta şunda bundan. Üzerine tahtalar seriyorlar ve toprakla üzerine örtüyorlar. Diyor ki, kendi kendine tam zaman artık sesleneyim de beni buradan çıkarsınlar. İçeride birisinin olduğunu bilmiyorlar tabii yukarıdakiler. Ama diyor kendi kendine sen söz verdin. Kimseden bir şey istemeyecektin. Söz verdin. Sabır diyor. Madem ki söz verdin sözünü tut, sözünü yerine getir. Sabır aradan uzun zaman geçiyor değerli kardeşlerim. Bilmediğim bir insan geldi diyor. Tanımadığım bir insan geldi. Üzerinden toprakları açtı, o ağaçları, tahtaları çekti, beni elimden tuttu, yukarıya çıkardı ve bıraktı gitti. Kim olduğunu da bilmiyorum ama diyor ben alemlerin Yüce Rabbi olan Allahu u Zül Celal Hazretlerine tevekkülümün karşılığını gördüm. Tabii bu konuyu tahlil ediyor müfessirlerimiz veya alemlerimiz. Böyle mi olmak lazım? Hayır, böyle olmamak lazım. Seslenmesi lazımdı çünkü Allah korusun helak olma. Ölümle karşı karşıya gelme ihtimali de olabilirdi. Tevekkül aslında tevekkül bu değildir diyorlar ama böyle insanlar da varmış bunu da bilelim. Yani buradan biz hiç olmasa şu derdi, dersi çıkaralım. Yapabileceğimiz şeyleri kendimiz yapalım. Başkalarına fazla yük olmamaya çalışalım. Fazla yük olmamaya gayret edelim inşallah. Evet o güzel müminler o akıl sahiplerim. Cenab-ı Hazretlerin ahdini yerine getirdikten, verdikleri sözü bozmadıktan sonra başka nasıl sıfatları vardır? Rabbimiz buyuruyorlar: "Vellezina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusall." Allah'ın gözetilmesini istediği şeyde de gözetirler onlar. Nedir Rabbimizin gözetilmesini istediği şey? Tabii kulluk başta. Ama burada bilhassa akraba ziyaretine işaret vardır diyor müfessirlerimiz. Bütün müfessirlerimiz bunu söylüyorlar. Yani bizler mümin olarak eğer cennete girmek istiyorsak, Rabbimizin rızasına ermek istiyorsak akraba ziyaretini de ihmal etmeyecekmişiz. Akraba ziyareti çok mühim. Ramazana doğru gidiyoruz, ondan sonra da bayram gelecek. Allahu Zülcelal Hazretleri sağlıkla sıhhatle kavuştursun değerli kardeşlerim inşallah. Akraba ziyareti çok mühim. Cenab-ı Hak Hazretleri ben diyor Arapçası akraba ziyaretinin Arapçası silayi rahim. ...ona kendi ismimden hani Rahman, Rahim diyoruz ya Rabbimiz için... ...kendi ismimden isim verdim diyor. Kim akraba ziyaretini yaparsa ona rahmetimle, merhametimle, lütfumla muamele ederim. Kim de akraba ziyaretini kesecek olursa... ...ben de rahmetimi, merhametimi o kulun üzerinden çeker alırım buyuruyor. Rabbimiz hadisi kutsiyle. Hal böyle olunca değerli kardeşlerim... ...Rabbimiz de cennete giden yolda bize bunu anlatıyor... Akraba ziyaretini mutlaka yapmak lazım. İşte ben haklıyım hocam her zaman söylüyoruz bu konuyu ben haklıyım hocam o beni kızdırdı veya şöyle kötülüğe o, se o sebep oldu hayır hayır öyle değil. Şu üç günlük dünyada insanlarla kötü olmaya değmez değerler. Gerçekten insanlarla kötü olmaya değmez diyorum ve rica ediyorum istirham ediyorum. Biz telefon ediverelim bakın güzel günlerdeyiz kandillerimizi geçiriyoruz Ramazan'a doğru gidiyoruz. Kadir Gecemiz olacak, gelecek inşallah, bayram gelecek, biz gidiverelim, biz telefon ediverelim. Biz Rabbimizin rızası için önce yaklaşan, önce aradaki kırgınlığı kaldıran biz olalım inşallah. Göreceksiniz ki Rabbimizin rızasına vesile olacaktır. Sonra Allah'ın gözetilmesini istediği şeyleri gözettikten sonra ve وَيَخْشَوْنَ رَبِّهُمْ Rablerinden de korkarlar. Allahü u Zülcelal Hazretlerinden korku ile davrananlar. Geçen haftaki sohbetimizde takvadan bahsetmiştik. Takvanın korku olarak, Türkçe olarak belki aynı anlama geliyor ama, haşiyetten ayrı bir anlamı, ayrı bir manası var. Takva, Cenab-ı Hak Hazretlerinden saygıdan dolayı korkmak. Ve onu unutmamaya çalışmak. Her an onunla beraber olmaya çalışmak. Rabbimiz olduğunu, Allah'ımız olduğunu, bizi yoktan var ettiğini, bize sayısız nimetler verdiğini bilerek davranmak ve hareket etmek. Buradaki korku ise, Allahu Alem Haşet ise, şayet haramlara düşecek olursak, Rabbimizin yasakladığı şeyleri yapacak olursak, Rabbimizin bizi cezalandırma ihtimalinden korkmaktır. Şunu yaparsak, bu tehlike var. Şöyle davranırsak, cehennem var. Böyle edersek azap var, bunun gibi korkun. Burada kullanılan kelime çünkü haşiyet kelimesidir. Ve o müminler, o akıl sahipleri Allah'u u Zülcelal Hazretlerinin azabından, cehenneminden, kahrından, helakinden, intikam almasından, cezalandırmasından da korkarlar da haramlara yaklaşmazlar. Yasaklanılmış olan şeyleri yapmazlar o müminler. Ve yakşavna rabbuhum ve yakâfûnesû el hesab O akıl sahibi olan kişiler kötü hesaptan da veya hesabın zorluğundan da amel defteri açıldığı zaman kötü olan amellerin hesabının vermenin zorluğundan da korkarlar. Değerli kardeşlerim, alemlerin yüce Rabbinin huzuruna çıkacak ve bütün amellerimizden hesap vereceğiz biliyorsunuz. O büyük günahlar Küçük günahlar değişik vesilelerle affolunuyor diyoruz zaman zaman. Ama o büyük günahlar var ya hani Resulullah'ın saydığı veya Kur'an-ı Kerim'de azabı şiddetli olarak gösterilen başta şirkle başlayıp işte anne babaya asi olmak, faiz yemek, iftira etmek, yalan söylemek, özür diliyorum zina etmek, içki içmek, ne bileyim askerden kaçmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saydığı büyük günahlar var ya Geçenlerde bir vesileyle söylemiştim. Yüzlerce böyle büyük günahı sayan kitaplarımız var. Onları onları yapmaktan korkanlar. Ve de yarın onlar bu davranışlar amel defteri açıldığı zaman olacak olursa sahibi için çok kötü olacak. Çok kötü olacak. Hani şimdilerde bazen insanlar belgeler ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki bak sen şunu yapmışsın. Ve o gerçek olursa o, o işi yapanın yüzü kızarıyor. Utanıyor, mahcup oluyor Değerli kardeşlerim Yarın hepimiz Allahu Zülcelal Hazretlerinin huzurunda hesap vereceğiz Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada Bütün peygamberler orada Bütün büyük insanlar İslam alimleri orada, bütün insanlık orada Burada tanımadığımız insanlar bile bir suçumuzu Kabahatimizi görseler mahcup oluruz Utanırız, keşke yapmasaydım Ayıp oldu deriz kendi kendimize Yarın bütün dostlarımızın bütün yakınlarımızın bütün sevenlerimizin huzurunda eğer çirkin işlerimiz çıkacak olursa Rabbim muhafaza buyursun. Yani çok mahcup oluruz değerli kardeşler. Çok mahcup oluruz. Onun için onun için Rabbimden iltica ediyorum. Rabbim yarın mahşer gününde utanacağımız davranışları yapmaktan bizi korusun. Ve de o günün hesabı malum çok çetin olacak, çok zor olacak. Kıl 40 yarılacak. Onun için çok dikkatli olmak lazım ki hadistir diye buyurulmuş ki bir kişi hakikaten hesaba çekerse mutlaka azap görür denilmiş. Onun için büyük günahlara girmemeliyiz. Büyük günahlara girmemeliyiz. Sonra Rabbimiz devam ediyor. Zamanın daralıyor. Onun için fazla genişletemiyorum konuyu değerli kardeşlerim. Valladine sabarutu vecih rabbihim. Onlar o akıl sahipleri, o güzel müminler, Rablerinin rızası için, Allahu Zülcelal Hazretlerinin hoşnutluğu için "Rabbim benden razı olsun." diye sabrederler. Nelere sabrederler? Sabrı alimlerimiz tasnif ediyorlar. Başta ibadet ve taatın zorluklarına sabır. Öyle ya. Yorgun bir zamandaki namaza, sıcaklardaki oruca, az kazanıldığı zaman veya işte sıkıntıların olduğu zaman ki zekatan veya haccın zorluklarına Rabbim nasip etsin inşallah kolay mı o arafat müzerifemine o şeytan taşlamalar, o sıkıntılar, o sıkışıklıkla Kabe'yi muazzamayı tavaf etmeler ibadet ve taatın zorluklarına sabır. Sonra günahların terkine sabır bir de. Nefis istiyor, şeytan da teşvik ediyor, karşı tarafta da cazip bir durum var ona sabrediyor mümin, hayır diyor, bakmayacaksın diyor. Gitmeyeceksin diyor, yemeyeceksin diyor, içmeyeceksin diyor kendi kendine, sabrediyor. Sonra bir de bela ve musibetlere, çilelere, hastalıklara, kederlere, sıkıntılara sabrediyor. Onların bu sabırlarının karşılığı inşallahurrahman, biraz sonra söyleyeceğiz, cennetler olacakmış. O akıl sahipleri Rablerinin rızası için sabır ederler, sonra... Bunlar bizi cennete götürecek olan davranışlar. Cennetleri anlattık ya değerli kardeşlerim. Böyle yapanlar, böyle davrananlar cennetlik olacak inşallah sonunda göreceksiniz. Sonra namazlarını da dört başı mamur şekilde kılarlar. Namazsız olunmaz değerli Namazsız mümin ve Müslüman olunmaz. Ben sizden istirham ediyorum. Kendimiz kılalım, yavrularımıza kıldıralım, işçilerimize kıldıralım. Yani cennete gidilecek yolda namaz mutlaka olması lazım. Namaz olmadan cennete girilmez. Sonra ve enfaku mimma razaknahum sirren ve Kendilerine rızk olarak verdiğimiz şeylerden gizli de ve aşikarda diğer ayet kelimelerden alırsak bollukta ve darlıkta, darlıkta infak ederler. Rablerinin rızası için sabrederler. Son 3 madde namazlarını mükemmel bir şekilde dört başı mamur olarak kılarlar sonra gizli de ve açıkta infak ederler. Bazen Ahşikâre infak ederler ki insanlar için teşvik olsun. Bazen de kimse görmeden infak ederler. Allah için verirler ki riya karışmasın. Gösteriş işin içine girmesin diye. Müminler demek ki bazen açık verecekler, bazen kapalı verecekler. Yani kimse görmeden verecekler. Yerine göre. İşte zekatın açıktan verilmesi güzeldir, sadakanın gizli verilmesi güzeldir der alimlerimiz. Çünkü buna işaretler vardır. Sonra, وَيَدْرَعُونَ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ Kötülükleri, çirkin davranışları, kaba davranışları da iyilikle ve güzellikle geri çevir İyilikle ve güzellikle karşılıyor. Yani kendilerine kabaca davranan, çirkin muamelede bulunanlara iyilikle muamele eden. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, اِدْفَعْ بِالْلَتِيهِ ahsan sen kim sana ne yaparsa yapsın Muhammed'im en güzel davranışla onlara karşılık ver buyuruyorlar ya bu İslam ahlakıdır. Bu Müslümanın ahlakıdır. Ve Müslümanlar cennete girecek olan müminler, inanan kişiler, Cenab-ı Hak gazetelerinin cennete koyacağı kişiler demek ki kötü davranışlara, kaba çirkin davranışlara iyilikle ve güzellikle, tatlılıkla muamele ederler. Zor iş, zor iş ama kamil insan işi. Olgun insan işi, güzel insan işi. Zamanım olsaydı konuyla ilgili birkaç tatlı misal vardı hatırımda onları siz değerli kardeşlerim aktarmak isterdim. Ama yine anlatırız inşallah. Rabbim inşallah bize imkan verir ileriki sohbetlerimiz için değerli kardeşlerim. Peki bütün bunları yaparlarsa Cenab-ı Hak Hazretlerine verdikleri sözü tutanlar, efendim misakı bozmayanlar, ee, Allahu u Zülcelal Hazretlerinin emredilmesini gözettiği şeyi gözetenler tamam efendim? Rabbilerinin rızası için sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar, sonra açıktan, açıkça ve gizlice verenler ve kötülüklere karşı iyilikle muamele edenler, nedir onlar, ne var onlar için? Ulaike işte onlar, Ulaike lehum okbeddar. Onlar için beskenin, evin, darın, dünyanın en güzel sonu. Evlerin, sarayların, köşklerin en alası, en yücesi, en mükemmeli hani anlattık ya. Bir duvarı altın, bir duvarı gümüş olan, yerine göre komple inciden içi oyulmuş bin tane kapısı olan saraylar var diye, köşkler var diye cennette. İşte o neticede en güzel, en ala, en yüce, en mükemmel köşk onlar için olacak. Şu yukarıda saydığımız vasıfları yerine getirenler için. Peki Nedir o? Nedir o? Cennat-u adnin adin cennetleri diyor. Aleyhisselatü vesselam. Onlar için adin cennetleri vardır. Yedhulûneha. Ve men salihâ min abaihim ve ezvâcihim ve zürriyâtihim. Onlar oraya babalarından, eşlerinden, çocuklarından, zürriyetlerinden, kendilerinden sonra gelenlerden, salih olanlardan, cennete girmeye hak edenlerle beraber o cennetlere girerler. Ama hangi cennet orası? Adin cennet. Cennat-u adin. Neresiymiş bu cennet değerli kardeşlerim? Resulullah buyuruyorlar ki, cennetin en alası, en yücesi, en mükemmeli, en üstünüdür. Adin cennetlerinin çatısı, yukarısı Cenab-ı Hak Hazretlerinin arşıdır. Hemen arşın altındaki cennet. Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyorlar. Bu da bir dua, bir edep. Cenab-ı Hak Hazretlerinden cennet istediniz mi? Adin cennetlerini isteyin. Yalnız orada Resuller, orada peygamberler, orada şehitler ve orada mükemmel kullar ancak olacaklar. Rabbim bizleri de onların arasına katsın inşallah. Onların sevgisiyle, onların muhabbetiyle bizleri de Rabbimiz onlarla beraber kılsın. Hem oraya adın cennetlerine yukarıdaki vasıfları sayanlar o adın cennetlerine girecekler. Hem de yanlarında güzel yaşayan, Müslümanca yaşayan Cenab-ı Hak Hazretleri lütfedecek. Babaları beraberlerinde olacak, anneleri beraberlerinde olacak, eşleri, hanımları beraberlerinde olacak. Fezüriyatihim çocuklarını da Cenab-ı Hak azetleri kendileriyle beraber kılacak. E peki bunlardan bazıları eğer bu, bu, bu mertebeyi hak etmezse ne olacakmış? Müfessirlerimiz diyorlar ki değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak azetleri kerem sahibidir, lütuf sahibidir, ihsan sahibidir. Bir nimeti bir kuluna verdi mi geri almaz. Eğer adin cennetlerine giren kul mükemmel bir kulsa, diğerleri aşağıda olsalar bile yani böyle bir sülalede olmak da güzel. Böyle insanları sevmek de güzel. Aşağıda olanları Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle mertebelerini yükseltecek, onlarla beraber kılacak. Çünkü onlarla beraber olsun diye yukarıdakini aşağıya indirmek Cenab-ı Hak gazetelerinin adeti değildir. Rabbimiz böyle bir şeyi kullarına yapmaz. Verdiğini geri almaz. Ama aşağıdakilere bolca verir, onları yüceltir, onları yükseltir ve ad cennetlerinde onları beraber kılar. Sonra, وَالْمَلَٰئِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِ min kulli bab. Melekler bu güzel kulları, cennetlerindeki kulları hani demiştik ya, bir sarayın, bir köşkün bin tane kapısı var. Bütün kapılardan ellerinde. Nimetler devletlerle gelirler. Melekler onları karşılarlar ve derler ki, سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِعْمَيْهُ بَدَّارِ Sabrettiğiniz için, dünyada sabırla hadiseleri karşıladığınız için, Allah için sabırlı olduğunuzdan dolayı, Allah'ın selamı, selameti, ebedi cennette kalmak sizin için olsun, فَنِعْمَيْهُ بَدَّارِ ve sizin bu kalacağınız yer ne güzel. Değerli kardeşlerim zamanımız tamamlandı. Bu sabır meselesi üzerine biraz daha duracağız inşallah. allah sabredenlere mükemmel müjdeler var. Cenab-ı Hak Hazretleri hepimizi rızasında daim kılsın. Geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun efendim.